Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun. Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak. Böylece güçleri zayıflayacak ve dikkatleri dağılacak. Bunu ne zaman yapacağız? Kureyş'ten haber gelir gelmez. <gülüyor> bu defa direnemeyecekler. Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderdi. Onlar size şehir tarafından saldırırken, Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen, onu yapmaya hazır. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor. Sizden teminat olarak bazı adamlarınızı isteyeceklermiş. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. Sakın ola adamlarınızı onlara göndermeyin. İyi bilirsin ki Yahudiler kendilerinden olmayanları öldürmekte tereddüt etmezler. Dediklerin doğruysa, kuraysa kendi sonunu hazırlıyor demektir. Ebu Süfyan inanmadı. Zeki bir adam. Neyse ki aklına bir şüphe düşürdüm. E o da bir başarı. Yarın kutsal cumartesi günüdür. Savaşamayız. Ayrıca onu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bir güvence olarak bize rehineler vermediği sürece Muhammed'e karşı savaşamayız. Çünkü savaş aleyhinize dönerse bizi burada yalnız bırakmayacağınıza emin olamıyoruz dediler. Nuaym haklıymış demek. Bundan sonra adımlarımızı buna göre atacağız. 96. Bölüm Kureyze oğullarıyla Kureyşlilerin arası iyice açılmıştı. Nuaym bin Mesud bu sefer Yahudilerin yanındaydı. Gördün mü Nuaym? Kureyş bize sırt çevirdi. Aynen dediğim gibi oldu. Sizin elçiniz geldiğinde Ebu Süfyan'ın yanındaydım. Sizin rehin istediğinizi duyunca çok öfkelendi. Onlar benden değil kavmimin ileri gelenlerini, keçi oğlu bile istemiş olsalar onu onlara vermezdim. Ben onlara en değerli arkadaşlarımı vereceğim. Onlar da onları Muhammed'e esir olarak satacaklar öyle mi? Bizi aptal mı sanıyorlar dedi. Allah'tan onlara güvenip de saldırıda bulunmamışsınız. Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı. Kimden bahsediyorsun? Hüey bin Ahtap'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi. Evet. Bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Hepsi onun akılsızlığı yüzünden. Sinsi herif. Aynısını bize de yaşatacak daha az kalsın. Sakin ol. Hala Muhammed'le uzlaşma şansın var. Benimle yeni bir anlaşma yapar mı dersin? Muhammed akıllı bir adamdır. Sizin onun tarafında olmanız işine gelecektir. Aman şu dakikadan sonra Müslümanlara saldırma ha. Çünkü Kureyş dönüp gittiğinde onlarla baş başa kalacaksınız. Doğru söylüyorsun. Kureyş'e son bir elçi göndereceğim. Ebu Süfyan, Kureyş'e oğulları sana bir elçi göndermiş. Gelsin içeri. Gel otur şöyle. Niçin geldin? Buraya geleli bir ay oldu. Hiçbir şey yapmadınız. Katafan kabilesiyle Muhammed'in üstüne hangi taraftan yürüyeceğinizi belli etseydiniz... ...biz de istediğiniz taraftan onların üstünde yürürdük. Fakat bu suskunluğunuz sinir bozucu olmaya başladı. Herhangi bir çarpışmada bize destek olacağınıza güvenemiyoruz. Bu yüzden sizden rehineler istedik. Ben size yarın çarpışalım diye haber gönderdim, reddettiniz. Sonra da benden rehin istediğinizi söylüyorsunuz. Sence adamlarımı size yedirir miyim? Yanın sept günü. Bizim cumartesi günleri savaşmamız yasaktır. Bu da ne demek? Savaşın içindeyiz zaten. Anlamıyorsun. Cumartesi günleri hiçbir Yahudi savaşmaz. Kutsal kitabımızda kesinleşmiş bir hükümdür bu. Bizden bir grup cumartesi yasağını çiğnediği için maymunlara çevrilmişti. Maymunlarla akrabaları olan bir gruptan bize hayır gelmez. ve efendine söyle. Bundan sonra Kuleyş sizin en amansız düşmanınızdır. Ama? Çıkarın şunu dışarı. Cumartesi günüymüş. Pazar için bahaneleri ne acaba? Hainler. Bu işi kendimiz bitireceğiz. İkrimi! Orduya haber ver. Yarın sabah düşmana saldıracağız. Ve bu son olacak. Bu iş yarın bitecek. Emredersin. Bir de katip çağır. Peki. Muhammed'e iki çift sözüm var. Şimdi gönderiyorum. Beni çağırmışsınız. Evet. Gel otur şöyle. <gülüyor> Yazmaya başla. Ey Allah'ım... ...senin isminle başlarım. Lat ve Uza'ya yemin ederim ki... ...senin kökünü kazmak için... ...tüm gücümle buraya geldim. Daha önceki savaşlarımızdan... ...iyi bilirsin. Biz iyi savaşçılarız. Uhud günü aldığınız yarayı... ...unutmamışsınızdır. O gün... ...yeni bir savaş için sözleşmiştik. Yazmaya devam et. Fakat... Buraya geldiğimizde hendeklere sığındığını gördük. Araplar ancak mızraklarının ve kılıçlarının gölgesine sığınır. Sen bizden korktuğun için karşımıza çıkamıyorsun. Bir dahaki saldırıda Uhud'dan daha büyük bir acı yaşayacaksınız. Şimdi bunu bir an evvel Muhammed'e ulaştı. Ya Resulallah, Ebu Süfyan'dan size bir mektup var. Peygamberimiz mektubu okuttuktan sonra bir cevap yazdırdı. Ebu Süfyan'ın sorularına cevaptan sonra şöyle diyordu. Öyle bir gün gelecek ki, o gün bana karşı savunma ve korunma imkanı bulamayacaksın. Ve o gün ben sana tüm bunları hatırlatacağım. Resulullah her namazın ardından, Allah'ım, ey Kur'an'ın sahibi, Ey hesapları çabuk gören, müttefik güçleri darmadanet onları kaçır ve titret diye dua eder olmuştu. Kureyşle ile Kureyza oğulları arasındaki gerginliği hisseden Yahudi lideri Huyey bin Ahdab, Ebu Süfyan'ı görmeye geldi. Bak sen, kimler gelmiş? Huyey bin Ahdab, Yahudi lideri. Ebu Süfyan, neyin var senin? Neyin mi var? Olanlardan haberin yok mu? Halkın bizi yüzüstü bıraktı. Yahudilere güvenmekle hata ettiğimi bilmeliydim. Tevrat adına hayır. Neredeler? Hani? Bugün Sept günü. Ona hürmetsizlik edemeyiz. Pazarı bekle. O zaman Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı alevlenen bir ateş gibi saldıracaklardır. Bu zırbalıkları bir de senden dinleyemeyeceğim. Ebu Süfyan... İnan bana Kurayza sana ihanet etmez. Hem seni karşılarına almaya cesaretleri yok. Kaç bin kişilik orduyla geldin buraya? Benim karşımda durmaya cesaretleri olmadığı için mi benden rehinler istiyorlar? Rehineler mi? Evet. Onlara en sevdiğim adamlarımı gönderirsem bana güveneceklermiş. Aksi halde sadakatimden emin olamazlarmış. Aklım almıyor. Bu nasıl olur? Nasıl olacak? Muhammed'e karşı koyduklarına pişman oldular. Şimdi benden istedikleri adamları ona teslim ederek aralarını düzelteceklerini umuyorlar. Lat adına yemin ederim ki bu sizin ihanetinizden başka bir şey değil. Hayır. Sina da Allah'ın Musa'ya Tevratı indirdiği günü andolsun ki ben hain değilim. Ne bu süfyan? Bana bak, ben hain değilim. Neden cevap vermiyorsun? Anlaşılan ben ne desem de senin fikrin değişmeyecek. Senin gibi bir müttefiki kaybetmeyi asla istemezdim. Sabah olduğunda Kureyş saldırıya geçti. Hava iyice soğumuş, savunma zorlaşmıştı. Şu rüzgar da nereden çıktı? Ağzımıza burnumuza kum doldu. Gözlerimizi açamıyoruz. Ne yapacağız? Yüzünüzü sarın! Lan etmiyor ki! Kum fırtınası var! Siperlerin arkasına saklanın! Hayvanlar ürktü dikkatli olun! Çadırlara sığınalım! Hadi çabuk olun! İnanamıyorum! Hava nasıl da karardı birden! Geri çekilmek yok! Saldırın! Önümüzü göremiyoruz! Nasıl saldıracağız? Göremiyoruz. Pes etmek yok! Geri çekilenin canını yakarım! Ebu Süfyan şu an yapabileceğimiz bir şey yok Müsaade et çadırlara çekilsinler Şu anda onların da savunmaya mecali yok Şimdi saldırırsak başarılı oluruz Peki söyle rüzgar geçene kadar dinlensinler Savaş şiddetlenmişti Kuvvetle esen rüzgar, soğuğu, dondurucu bir hale getiriyordu. İnsanlar sığınacak yer arıyorlar, hayvanlar ürkerek sağa sola kaçışıyorlar. Hava şartlarının zorluğunun yanında uzun süredir yaşanan açlık, müminlerin elini ayağını kalkmaz hale getirmişti. Esen rüzgar, Müslümanları müşrikler kadar etkilemese de onları çok yormuştu. O günü sürekli Allah'a dua ederek geçirdiler. Akşam olduğunda peygamberimiz kim kalkıp da düşmanın ne durumda olduğunu görüp geri gelerek cennette benim arkadaşım olacak diye seslendiğinde bir karşılık alamamıştı. Bu davete icabet etmek isteyen nice yiğit vardı ama soğuk ve açlıktan dolayı kimse ayağa kalkamamıştı. Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına çağırdı. Keşke ilk söylediğinde kalksaydım. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki Açlıktan ve soğuktan dolayı davetine icabet edemedim. Emrine amadeyim ya Resulallah. Peygamberimiz Huzeyfe'ye gidip düşman saflarının arasına girmesini... ...yanına geri dönünceye kadar da herhangi bir şey yapmamasını söyledi. Ve Allah'ın onu koruması için dua etti. Baş üstüne nasıl emrederseniz. Huzeyfe... Peygamberimizin emrettiği gibi gizlice düşman ordusunun içine girdi. Gece karanlığı çökmüş, göz gözü görmüyordu. ''Şurada durursan olan biteni görebilirim. Beni görmediklerinden emin olayım.'' ''Hah, tamam. Artık güvendeyim.'' ''Şu iri yara adam Ebu Sufyan olsa gerek. Isınmak için ellerini ateşe tutuyor.'' Karşısındaki de Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. Geçen günkü saldırılarında görmüştüm. Dinleyeyim bakayım ne diyorlar. Kuşatmayı kaldırıp buradan ayrılmamız en mantıklı seçenek gibi görünüyor. Lanet olası Yahudiler bize ihanet etmemiş olsaydı, şimdi Muhammedi ve arkadaşlarını esir etmiş olacaktık. Allah düşmanı. Allah sana fırsat vermeyecektir. Zafer kazanmayı ne kadar istediğimizi biliyoruz. Ama hayvanlar telef oluyor. Bugün rüzgar yüzünden çadırlardan bile çıkamadık. Haklısın. Daha fazla kayıp vermenin bir anlamı yok. Muhammed'in icabına bakacağız nasıl olsa. Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.